Herkese söz kücünden tekrar merhaba. Ben Oğulcan. Bugün e, sizlerle birlikte Kitap Okuyan Çocuklar Projesi'ni konuşacağız. Konuşacağız. E, konuğumuz ise Esra Akçaydaf. E, kendisine merhaba diyelim isterseniz. Merhaba. E, merhabalar. E, merhaba. E, i̇lk önce proje hakkında bilgi almadan önce sizi bir tanımak isteriz. E, siz kimsiniz acaba? E, çok zor bir soru <gülüyor> oldu. E, yani... E, şey, nereden başlayacağımı bilemedim. Ben şöyle diyeyim sadece bir anneyim oradan yola çıkayım. Var olan yaşadığım toplum içerisinde çocuk büyütmenin çok zor olduğuna düşündüm. Ve bu yoldan çıkarak kitap okuyan çocuklar projesini diğer ailelerle birlikte oluşturdum. Ve şu an koordinatörlüğümü yapıyorum ama aslında İngiliz Dile Edebiyatçısı ve AB uzmanıyım. Hali hazırda dersler veriyorum. Farklı yaş gruplarında çocuklarla çalışıyorum, çevirmenlik yapıyorum ve işte proje kornatörlüğü yapıyorum ve Çinli sanatçısıyım aynı zamanda. Peki evet. e, isterseniz bir de proje hakkında bahsedelim. Proje hakkında bize biraz bilgi verir misiniz acaba? E, tabii e, kitap okuyan çocuklar projesi 2012'nin son e, günlerinde kuruldu. Tüm yerel belediyelerde ve tüm Türkiye genelinde interaktif çocuk kütüphanesi adı altında interaktif öğrenme merkezleri ve ailelerin toplum hayatı içerisinde çocukların hayatına nasıl gireceklerini, nasıl eğitim hayatlarına dokunacaklarını gösterildiği bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz Kitap Okuyan Çocuklar Projesi'nde. Nasıl şey yapayım... Peki o zaman e, internet sitenize baktığımız zaman internet sitenizde e, 0, 6 ve 12 yaş grupları arasına hitap edecek diyor. Peki neden bu yaş grubu? E, onun hakkında biraz bilgi alıyoruz. Evet tamam güzel bir soru. E, okul öncesi eğitimde Türkiye'de çok ciddi bir boşluk var. Ee, okul önce eğitim devinildiğinde genelde ana okullara e, ak akla geliyor ve işte parklar bunun harcını herhangi bir sistem yok. Halbuki e, yurt dışında gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş olan ülkelerde e, birçok e, farklı kıtada e, toplum merkezleri, aile merkezleri, topluluk mer, toplum merkezleri ad altında. Ee, ya da küçük çocuk kütüphaneleri adı altında e, yapılar var e, ama Türkiye'de böyle bir yapı yok. Genelde işte paranız varsa ana okula yolluyorsunuz ya da işte mahalle arasında eğer mahalle hala kalmışsa çocuk büyümeye çalışıyor. E, ama e, Türkiye'de e, interaktif çocuk kütüphanesi adı altında yapmaya çalıştığımız e, yapı Öncelikle çocukların 0-6 yaş, yani 1 yaşındaki çocuk da okuyabilir diyoruz. Niye? Çünkü çocuk dokunmak ve beş duyusuna hitap edilerek okuma yapabiliyor ya da öğrenebiliyor. Yani illaki bir şey okumak, kitap okumak değil orada. Yani beş duyuya hitap edecek şekilde kitap okuyabilmek. Ee, çok pardon temin dersten çıktığım için çok yoğun bir yo gün evet. geçirdim ve yorgun o yüzden kelimeler tam e, akıcı bir şekilde gelmiyor. Ee, okul öncesi çocuklar e, e, tiyatro yaparak, e, hayal kurarak, orada dokunarak, deney yaparak, gözlemleyerek e, farklı şekillerde öğreniyor. Aynı zamanda e, aileler e, kütüphaneye geldiklerinde... E, Çocuk bakımıyla ilgili hem bilgi alıyorlar. Mesela şu an kitap okuyan çocuklar projesinin ilk hayatta geçmiş örneği Kadıköy Özgürlük Parkı'nda açıldı. Kadıköy ve Türkiye'nin ilk interaktif çocuk kütüphanesi olarak. Bu kütüphanede aileler bir araya geliyor ve belediyenin yine çocuk ruh sağlığı merkezi ailelere oyun terapisi, çocuk bakımıyla ilgili düzenli olarak seminerler veriyorlar. E, ve Aileler birbirleriyle çocuk bakmanın zorluklarını bir şekilde paylaşıyorlar, e, dertlerini e, orada söylüyorlar ve e, iyi bir e, sosyal ortam oluşturuyorlar hem çocukları hem kendileri için. E, aynı zamanda kütüphanemizin e, belli günlerinde e, önleyin oyuncak takas günleri yapıyoruz. E, aileler evlerinde çocukların oynamadığı, veya diğer çocuklarla paylaşmak istedikleri kitap olabilir, oyuncak olabilir herhangi bir aile hayatına dair malzeme olabilir. Orada diğer ailelerle ücretsiz bir şekilde paylaşıyorlar. İster takas ediyorlar, ister sadece veriyorlar. Aynıca da yerel belediyeler ailelere ve çocuklara ulaşmış oluyor bu yapıyla ve sağlıklı bir yerel belediye, yerel toplum anlayışı oluşmuş oluyor. Peki bir soru daha sormak istiyorum size. Sadece Böyle ...bina olan kütüphanelerde mi yapıyorsunuz... ...yoksa başka türlü de yaptığınız oluyor mu? Aa, yok yani... E şöyle diyeyim ilk bir proje olarak başladığımızda şimdi ilk dedik işte böyle bir kütüphane hayali kuruyoruz aileler gelsin çocukların hayatında aktif rol oynasınlar Aa benim bir fikrim var bugün şu deneyi yapayım deyip aile kendisi orada bir şeyler yapsın ya da enstrüman çalabiliyorsa gitsin orada çocuklara enstrüman çalsın kitap okusun böyle bir şey hayal ettik ve genelde benim ilk karşılaştığım tepki şu oldu burası Türkiye burada hiçbir şey olmaz dendi bu olumsuz bir şey esasında ama baktık ki e, çabalayarak bu olumlu e, hale e, dönüşebiliyor. E, pardon sorunuzu tekrar alabilir miyim? Dediğim gibi çok yorgunum Hı, ve çok yoğun bir gün Anladım, dönüşürüm. anladım. Ee, sadece e, binalarda mı yapıyorsunuz bu çalışmaları ha, yoksa? Binalarda mı? E, pardon, tamam şimdi toparladım. Hı -hı. E, i̇lk e, başladığımızda e, tabii direkt olarak bir binanın e, kütüphanenin sağlanması çok zor yapıyordu. E, Biliyorsunuz, hani e, bürokratik işlemler e, gerekiyor, beklemeniz gerekiyor, belediyeden onay çıkması vesaire e, Biz kitap çemberleri olarak başladık. E, mahallelerde, organik pazarlarda, e, mahalle muhtarlığında, gönüllü evlerinde e, kitap çemberleri kurduk. Aileler oraya bir araya gelip çocuklar için kitap okumaya başladılar. Ve bunun olabildiğince yayılması için de e, elimizden geleni yapıyoruz. Genelde benim karşılaştığım tepkilerden biri şu, işte her şey İstanbul, Anadolu'ya kısımda oluyor, niye Avrupa'ya kısımda olmuyor ya da işte neden Konya'da olmuyor. Bizim demeye çalıştığımız, vermek istediğimiz mesaj ise şu, aileler kendi çocukları için, kendi toplum hayatı için ellerini taşın altına koyup, Evet ben X şehirdeyim, X mahalledeyim ee, ve ben burada çocuğumla, toplumumla var olabilirim. Burada ben bir çember kurabilirim. Ee, herkese açık, ücretsiz bir alanda bu park olabilir, pazar olabilir. Ee, dediğim gibi gönüllü bir sanat merkezi, kültür merkezi bu tarz yerler olabilir. Ya da bazen kitap evleri de gönüllü olarak yer verebiliyorlar. Ee, orada düzenli olarak yap duyuruları yapabiliyorsunuz. İnternet harika bir kaynak, çok rahat e, yayınladığınız bir... E, yayın e, 10 bin kişi, 20 bin kişi arasından çok hızlı bir şekilde görüntülenebiliyor. E, ve mahalle bazında e, insanlar bir araya gelip e, bir şeyler yapabiliyor. Dediğim gibi e, organik pazarlarda başladı. E, şu an e, birçok e, farklı e, şehirde ve semtte kütüphanelerde dediğim gibi saydığım birçok farklı mekanda kitap çemberleri kuruluyor. Deneyler yapılıyor, oyun oynanıyor. Aileler eğer örneğin geri dönüşüm materyallerinden bitmiş tuvalet kağıdı rulosundan dürbün yaptırabilir ya da farklı etkinlikler yaptırabiliyor. Çocuklarla böylelikle hem sosyalleşerek, birlikte deneyerek öğrenmiş oluyorlar, yapmış oluyorlar. Sanatla, hayal etmek İç içe bir yapı oluşmuş oluyor böylelikle. Peki bunu yaparken, yani bu projeyi yaparken amacınız neydi? Hani bunun sonucunda ne olmasını bekliyordunuz? Amacım ne? Ben tek başıma büyük şekilde bir çocuk. Dünyaya getirdim. Evet eşim var ama eşim sürekli olarak çalışıyor. Ee, ve e, ben çocuğumla kendim ilgilenmek istediğim için tamam e, işte çocuğumla birlikte vakit geçiriyorum. E, ama yalnızlık söz konusu var. Yani e, aileler e, hızla e, büyüyen metroporilerde yalnız bir şekilde çocuk büyütüyorlar. Eğer işte kuzeninizin, ailenizin, anneanne, babaannen olduğu bir ortamsa bu daha rahatlı e, rahat olabiliyor. E, ama yani. E, Sanırım bir yedarı bir at bir çocuğu büyütmek için bir köy gerekir, bir kasaba gerekir o mantıkla tek başınıza var olmaya çalıştığınızda işte İstanbul'un şu an nüfus 17 milyonlu emin değilim. Çok büyük bir metropol ve apartman dairelerine sıkışmış çocuklar yetişiyor. Öğrenemiyorlar, deneyemiyorlar sosyalleşemiyorlar ve ancak okula giderse sosyalleşebiliyor ve o, o çevrenin dışında da nasıl sosyalleşeceğini bilmiyor. Ama mahalle kültürünü bir şekilde yaşatabiliriz diye düşünüyorum. Bu projeyle amacım neydi? Çocuklar deneyerek aileleriyle birlikte işte gözlemleyerek, sosyalleşerek, keşfederek öğrenmenin keyfine varabilsinler, aileler de kendilerinin yalnız olmadıklarını bilsinler ve birbirleriyle yardımlaşabilsinler ve iyilik akımları, bu iyilik halkaları, daireleri birine etki yapsın ve çok daha gelişlesin her yeri sarsın. Anadolu'nun farklı yerlerinde de genelde işte şu yorum gelir temin dediğime paralel olarak bizim burada etkinlik yapılmıyor. Çocuklara işte farklı bir şey gösteremiyoruz. Farklı eğitim metodunu, alternatif eğitim metotlarını gösteremiyoruz. Ama bazen bir şey eleştirmekten ziyade yapmak çok daha kolay olabiliyor ve daha az yıpratıcı oluyor. Bu açıdan aileler bir araya gelip Aa ben ne yapabilirim? İki kişi olabiliyor. Sadece iki aile olarak başlayabilirsiniz ya da tek kendiniz olabilirsiniz ama e, işin bir noktasından tuttuğunuzda e, çember gitgide büyüyor. E, ben bazen şey yapıyorum eğer o gün yapacak hiçbir şeyimiz yoksa e, bazen internetten e, işte Facebook aracılığıyla mesela sosyal medyadan bunun anonsunu yapıyorum. E, işte diyelim ki yumurta kartonlarını alıyorum. Gıda boyası işte el yapımlı boya yapmayı çocuklara gösteriyorum ve diyelim ki yumurta kartonlarından birlikte taç yapıyoruz. Bunu kuru yapraklarla süsl süslüyoruz. Vesaire vesaire. Yani etkinlik adamaktan ziyade ya da işte eğitim metotlarını ve eğitimin yükünü sadece öğretmenlere bırakmaktan ziyade aileler ben ne yapabilirim bununla ilgili? Ben toplumumda neyi değiştirebilirim? Çocuğun eğitim hayatında neyi değiştirebilirim? E, mis sorgulamaları gerekiyor ve bununla ilgili bir şey yapmaları gerekiyor. E, şu an biz e, ben modada oturuyorum ve modada düzenli olarak halka sanatta toplanıyoruz aileler olarak. E, geçen hafta e, olan e, çemberimizden bahsetmek istiyorum. E, okul e, sonrası yani ilkokul bir çocukları e, ki okuma yazmayı yeni söktüler e, geldiler okuma yazmayı bilmeyen 3-4 yaş arası olan çocuklara hikaye kitabı okudular. Bu bence çok güzel bir etkileşimdi. Kendi aralarında hayal güçleri açısından, taklit yetenekleri açısından birbirlerine olan etkileri ve etkileşimleri açısından çok güzeldi. Aynı zamanda da 3-4 yaşındaki bir çocuk, başka bir çocuğumuz yine çemberdeki diğer arkadaşlarına çok iyi bildiği bir kitabı kendi cümleleriyle ifade ederek anlattı. Ardından da aktivite yapıyoruz genelde ve çok keyifli bir ortam. Hem mahalle arkadaşlarını tanımaları açısından hem de kendi yeteneklerini de çıkartmaları açısından. Yine eskiden Özgürlük Parkı'nda düzenli olarak okuma çemberleri yapıyordu. Aylarca sürdü bu çemberler. Kütüphane açılıncaya kadar Özgürlük Parkı'nda. Oradaki çocuklardan mesela çok unutamadığım bir anıdır. iki tanesi Evde iki kardeş kafalarından bir hikaye oluşturmuşlar ve bunu yazamadıkları için resim yoluyla kağıtları çizip bir kitapçık oluşturmuşlar ve parktaki arkadaşlarına kendileri çizdiği, çizdikleri ...kitabı okudular. Yani burada şey görüyorsunuz... A, ...bir şeyler filizleniyor... ...evet çocukların e, eğitime bakışları... ...kitaba alış, e, bakışları evet değişebiliyor... ...şekillenebiliyor. Yine bizim bu e, modada olan e, kitapçam birinden ...niye ondan bahsediyorum... ...çünkü ben düzenli olarak ona gidiyorum... E, ...orada çocuklar... E, ...bu 3-4 yaş çocuklardan bahsediyoruz... E, ...kendi evlerindeki kitapları alıyorlar... ...ve orada değiş tokuş yapıyorlar mesela ki hikayeyi anlatıyorlar. Bunu görmek, deneyimlemek gerçekten çok keyif verici. öyle. Peki, teşekkür ediyorum. Bir de bir şey daha sormak istiyorum. İnternet sitenizde gezici kütüphaneler başlığı altında bir video vardı. Bu gezici kütüphaneler nedir? Neler yapılır ve hani içeriği nedir? Buna bize bahseder misiniz? İki yaz öncesi e, ile böyle bir proje gerçekleştirdik. İBB bir gezici kütüphanesini bize tavsiye etti. E, bizim seçtiğimiz kitapları e, aldı. Yüzün üstünde kitap alımı oldu yanlış hatırlamıyorsam. E, ve biz Göztepe Parkı'nda e, bir ay boyunca 1500, 1400-1500'e yakın çocuğa ulaştık. E, parkta yoga yaptık. E, kitap okuduk, canlandırma yaptık. E, ünlü yazarlarımız gelip orada kitap okuması ve aktivite yaptılar. Birçok etkinlik yaptık ve çocuklar parkta hem oyun oynayıp hem de direkt olarak kütüphaneye erişim sağladılar. Daha sonra İBB bu sene projeyi gerçekleştirmedi. Ama planda 5 gezici kütüphanenin İstanbul'un farklı semtlerine gitmesi söz konusuydu. Ama bu sene geri çekildiler. Şu an yalnız... O şey, Pardon Kadıköy'deki e, Interaktif Çocuk Kütüphanesi'nde e, olabildiğince çok fazla etkinlik yapılıyor. E, örneğin e, her pazar e, öğlenin deney saatimiz var. Aileler gelip çocuklarıyla birlikte deney yapıyorlar. E, oldukça patlamalı deneyler de yapabiliyoruz. Çok eğlendikleri e, ardından benim pasaklı oyun diye e, tabirleştirdiğim e, pas, her yerin kirlendiği e, oyunlar oynayabiliyorlar e, deneyin ardından. Her cumartesi İngilizce, ana dil İngilizce olan gönüllülerimiz gelip İngilizce kitap okuyorlar. Aynı şekilde yine hem İngilizce hem Türkçe oyun grupları bütün hafta boyunca kütüphanede devam ediyor. Şu an biz proje olarak Avrupa yakasında da bir kütüphanenin açılmasını istiyoruz. Şu anki hedef noktalarımız Şişli, Beşiktaş veya Fatih e, tebir e, Çocuk Kütüphanesi veya birer diye umutla söyleyelim e, açılması. E, bunun için Change.org'da e, yaptığımız bir e, imza kampanyası var. Onu hmm. destek olanlar e, olursa yayını dinleyip çok seviniriz. Um, Change.org e, yan çizgi da slash diye söyleyeyim. E, kitap okuyan çocuklar yan çizgi um, eğer Şişli bölgesi için imza vermek istiyorlarsa Şişli, Sisli ya da Fatih ise Fatih şeklinde girip imza atarlarsa ve bizim bize destek olurlarsa çok seviniriz. Önümüzdeki buradan da canlı yayında söyleyelim. Önümüzdeki cuma yani 14 Kasım Cuma günü saat 11'de Ihramurkafrın'da Avrupa yakasında interaktif bir çocuk kütüphanesi oluşturmak isteyen ailelerle bir araya geleceğiz. Ve neler yapabileceğimizi konuşacağız. Bununla ilgili umut ediyoruz ki Beşiktaş ve Şişli Belediye ve Fatih Belediyesi'nden de randevu talebinde bulunuyoruz. Eğer bizimle görüşürlerse projeyi onları da sunacağız. Aynı şekilde ee, sadece bu bölgelerle de sınırlı değil. Sadece bir çemberin bir şekilde küçük de bir şekilde olsa bir yerden başlaması gerekiyor. Ben kendime en yakın olan belediye e, Kadıköy olduğu için Kadıköy'de oturduğum için Kadıköy'den başladım. E, şimdi e, karşıya e, elimizden geleni yapıyoruz. E, ama e, eğer diyelim ki e, Aksaray'da oturuyorsanız ya da Küçük çekmecede oturuyorsanız bizimle bağlantıya geçip projeyi kendi belediyenizde de sunabilirsiniz. Yani bunun için bütün illerde ve ilçelerde gönüllü sorumlulara ihtiyacımız var. Projenin farklı illerde, ilçelerde gidebilmesi için. Peki bir şey daha sormak istiyorum size. Bu kütüp neden oyun yuvaları değil ya da oyun çemberleri değil de kütüphane yapmayı düşündünüz? Neden? Şimdi yuvalar herkes bu soru çok gelen bir soru esasında Hı. yuvalarda genelde şey var. Çocuk bildiği bir ortamdadır, belli bir sınır dahilindedir, ailesiyle giremez oraya ve hep aynı çocukları görür. Hı. Ama bu tarz bir merkezde hem ailenin hem çocuğun sosyalleştiği farklı ortamlar gördüğü ve farklı şeyler deneyimlediği. Ve bir başka konu da maddenin, ham maddenin de kökenini görebileceği yerler olması önemli. Mesela bizim kütüphanemizin tasarımına ve dizaynına baktığımızda evet oyuncak da var bizim kütüphanemizde ama hepsi ahşap. Çünkü kütlesel olarak doğal bir malzemenin olması çok önemli. Ya da kitap var. Esasında yani projenin genelik şu an Kadıköy Çocuk Kütüphanesi'nde olduğundan çok çok daha geniş. Ama şu anki olanaklarla bu ebatta yapıldı. Umarım ileride çok daha renklenecek ve büyüyecek kütüphane Kadıköy'de de ve diğer illerde de umut ediyorum. Peki ben bir yine soru... sorunuzu kaybettim. Ee, bir soru daha sormak istiyorum size sorunun cevabını evet. aldım mı? Ee, size evet. izleyicilerimiz ya deneyicilerimiz nasıl ve nereden ulaşabilirler peki? Web ee, adresiniz. .kitap okuyan çocuklar yani çocuklar.org e, Aynı şekilde Facebook'ta facebook.com yan çizgi kitap okuyan çocuklar ve e-mail e, e, e, posta adresimizde iletişim yani iletişim et kitap okuyan çocuklar.org e, Bize buradan ulaşabilirler. E, hı hı. Web sitemizde zaten oldukça e, bilgi var. E, Facebook'tan hı hı. genelde duyguları yapıyoruz. Evet. Oradan bize katılabilirler. Hı hı. Tam olarak bahsetmedim ama mesela Diyarbakır'da ve İzmir'de ve farklı yerlerde de kütüphaneler bünyesinde kitap okuyan çocukların oluşturduğu masal saatleri, kitap ve drama saatleri ve de yaratıcı drama saatleri devam ediyor. Hı hı. Peki bir soru daha sormak istiyorum size. Soruya boğdum biraz kusura bakmayın. Hı hı. Ee, bu size ulaşan kişiler ne tür bir katkı sağlayabilir? Ne tür bir yardıma ihtiyacınız var? Nasıl? Öncelikle en büyük ihtiyacım olan şey ailelerin kendilerinin bir değişimin bir parçası olabileceklerini görmeleri ve bununla ilgili bir şey yapmaları. Yani... Motivasyon, ana enerji içten geliyor ve e, kültürümüzde maalesef biz her şeyi başkasından bekliyoruz. E, sağlık konusunu doktordan, e, psikolojik sorunlarımızı psikologdan, eğitim sorunlarımızı hep öğretmenden medet e, umarak bir yaşam sürüyoruz. Ama bunun ötesine geçebilmeliyiz. Kendimiz toplum olarak e, bir şeyleri değiştirebileceğimize inanmalı ve çocuklarımıza... E, Farklı bir eğitim sunabileceğimizi ama bunu illa ki parayla olmayacak olacak diye bir şey yok olmadan da parasız olarak da ve her kesime herkese ulaşacak şekilde de e, ciddi bir eğitim reformunu biz e, halkın e, ailelerin gerçekleştirebileceğine inanmamız gerekiyor. Ee, en büyük beklenti e, bu. İkinci olarak da e, kendi mahallelerinde, pazarlarında her neredeyseler bazen şey diyorum asansör beklerken bile eğer iki çocuk gördüyseniz yanınızda bir kitap varsa kitap olmayabilir bir patates bir soğan vardır yanınızda bunu kukla haline getirebilirsiniz ve çocuklar orada bir yaratıcı bir çalışma yaptırabilirsiniz. Ee, Önce bir çember oluşturmak gerekiyor. iki çocukla, üç çocukla ve bu çemberler illaki zaten büyüyor. Hı hı. E, ardından eğer yapabiliyorlarsa, yaşadıkları diye ulaşabiliyorlarsa bizimle irtibata geçsinler. Bizim hazırladığımız sunumlar ve dosyalar var. Bunu sunup e, Kütüphanelerin var yaşadıkları semtte, mahallede, belediyede de açılması için yardımcı olabilirler. Kendileri bizim şu an var olan kütüphanemiz ya da organik pazarlarda gönüllü olarak çocuklara kitap okuyabilirler. Hı hı. Tabii ki kitap bağışı da kütüphaneye bekliyoruz. Ama belli bir çizgimiz var kitaplarda. Çocukların yaşına ve gelişimlerine uygun kitaplar olması gerekiyor. Bunun listesi de sanırım büyük sitemizde de var. Hı hı. Ee, bu şekilde. Peki, e, teşekkür ederiz e, yayına katıldığınız için, bizi bu konuda aydınlattığınız için. E, evet, ben teşekkür ederim e, bizi konuk ettiğiniz için. Bugün Hı -hı. oldukça yoğun bir gündü dediğim gibi, dağıldığım Hı -hı. için de üzgünüm. Yok, her şey için çok teşekkürler, çok yardımcı oldunuz bize. E, programımızın sonuna geldik. Bize sözkuçuğun radio.gmail.com adresine ulaşıp bize yorumlarınızı ve isteklerinizi bildirebilirsiniz. İyi günler.